Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu ala murselin Seyyidina ve Mevlana Muhammed Ve ala ve sahbihi Çok muhterem kardeşlerim Kante TVmizin çok aziz izleyicileri Alemlerin, Alemlerin Yüce Rabbine sonsuz hamd ve senalar olsun ki Rabbim bütün işlerimizi, bütün davranışlarımızı rızasına uygun kılsın. Ve de bizleri razı olduğu yolda, cennete giden yolda daim eylesin. Değerli kardeşlerim, hepinize Rabbimden hayırlı akşamlar dileyerek söze başlıyorum. Ve tabii yine sözümüzün başında Allah'ımıza hamd ve senalarda bulunuyorum. Sonra... Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükrediyorum. Bizleri yoktan var etti, varlığından haberdar etti, İslam ve iman nimetiyle şereflendirdi, bir İslam beldesinde yarattı, sayısız nimetler bize verdi. Onun için şükrediyorum Rabbime. Bütün bu nimetlere ermemizde, nail olmamızda vası vasıta vesile. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, Resulullah'a da sayısız salat ve selamımızı bu mübarek günlerde, bu güzel günlerde hem sizin adınıza hem kendi adıma şebekeyi saadetinde, huzurunda durarak en temiz niyetlerle, becerebilirsem en güzel ağızlarla Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah. diyerek salat ve selamlarımı arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun, Rabbim lütfuyla ulaştırsın inşallah. Değerli kardeşlerim, bizler müminiz elhamdülillah. Cenab-ı Hak Hazretlerinin 5,5-6 milyar insan içerisinden seçerek İslam ve iman nimetini bahşettiği bahtiyar insanlarız, şanslı insanlarız. Umuyorum ki bütün günahkar halimize rağmen, bütün noksanlarımıza, hatalarımıza rağmen bizi Rabbim seviyordur. Değerli kardeşlerim eğer sevmeseydi Rabbimiz, inanın bunu samimiyetle söylüyorum, Rabbimden umarak, onun rahmetinin genişliğine güvenerek söylüyorum, bizi bir İslam beldesinde yaratmazdı Rabbimiz. Madem ki Müslüman anne ve babadan dünyaya gelmişiz, bir İslam beldesinde yaratılmışız, umuyorum ki bu Rabbimin bize lütfunun, ihsanının, sevgisinin tezahürüdür. Ama şöyle diye de dua ediyorum. Ya Rabbi bizi iman neşesinde yaşat ve imanı kamil üzrede öldür Allah'ım. Mühim olan, mühim olan imanı son nefese kadar koruyabilmek değerli kardeşlerim. Ama inşallah bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret ediyoruz, bunun için dua ediyoruz, Rabbimize yalvarıyoruz. Rabbim bizi bir İslam bellesinde yarattı ya sonunda cennetine koyacak ve cemalini gösterecek inşallahurrahman. Öyle ümit ediyoruz. Öyle Rabbimizden niyaz ve ilticada bulunuyoruz. Öyle dua ediyoruz. Ve de Rabbimize şöyle de dua ediyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Ya Rabbi bizi hani o Fatiha suresinde okuyoruz ya. İhdina sıratal müstakim sıratal lzîne Yani Rabbimizden hidayet de istiyoruz. Bizi sıratı müstakime, İslam yoluna, Kur'an yoluna hidayet etmesini ve orada kılmasını da iltica ediyoruz. Eğer böyle güzel yaşayabilirsek son nefestenilen o köşeyi de o kavşağa da güzel geçebilirsek, o virajı da güzel dönebilirsek ki güzel yaşarsak inşallah güzel öleceğiz değerli kardeşlerim. Sonrası cennet, sonrası nimet, sonrası devlet olacaktır. Güzel yaşayan güzel ölürmüş. Onun için güzel yaşamak lazım değerli kardeşlerim. Güzel yaşamak Becerebildiğimiz kadar İslam'ı hayatımıza hakim kılmak. Attığımız her adımda Allah'ın dinini görüp gözetmek. Rabbimiz nasıl bir adım atmamızı istiyor ona göre dikkatli adım atmak. Güzel bir ölüm oldu mu? Kabir. Daha önce ben sizlere arz etmiştim. Kabir alemi kolay. Korkmayalım kabirden. Ne karanlığı, ne havasızlığı, ne yalnızlığı, ne haşaratı, ne hiçbir şeyi, hiçbir şeyi insanlara, müminlere zarar vermeyecek inşaAllahu rahman. Sonra müminler kabirde ki yine bugün cennetten bahsedeceğim inşallah da cennete doğru geliyorum beraber cennete doğru gidiyoruz yine şöyle kabir müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Sıkıntı yok orada hem de ne kadar çok kalırsak kalalım kabirde, yani mesela düşünelim ki Adem Aleyhisselam'ın evlatlarından, Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından veya ümmetinden, İbrahim Aleyhisselam'a inananlardan, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a inananlardan, geçmiş kavimlerden veya aslı saadette Resulullah'ın döneminde, onlar e, Resulullah'ın döneminde ölenler mesela, sahabe-i ikram efendilerimiz, yani 1400 yıldır, Sağları solları yanları toprağın üzerinde kabirde ağrıdı mı dersiniz? Yok, öyle hiçbir şey yok. hiçbir şey yok. inananlar için kabir alemi şöyle bir bir buçuk günlük bir alem gibi gelip geçi verecekmiş. Yani kısa bir uyku gibi. Hani bir ikindi uykusu gibi. Hatta bilmiyorum böyle anlatmama müsaade var mıdır? Ben bunu bir büyüğümüzden dinlemiştim. Kitaplarda görmedim değerli kardeşlerim ve de. bir büyüğümüzden dinledim. Mümin bunlar Allah isterse kolay olan şeyler. Mümin kabre konuldu mu? İşte hesap soruluyor kendisine. Biz zaten senin bunları bileceğini halinden anlamıştık diyorlar. Kabrinden cennete bir pencere açıyorlar. Enini boyunu yetmişer arşın öyle genişletiyorlar Allah'ın lütfuyla, keremiyle. O orada rahat Tam bu rahatlığın içerisinde şöyle cennete pencereden bakayım derken yanına Cenab-ı Hak hazretleri bir hurri gönderecekmiş. Çok güzel yaratılışlı bir hurri. Onun boynunda da inciden bir gerdanlık olacakmış değerli kardeşlerim. Bunlar bizim büyüklerimizden dinlediğimiz şeyler. Cemaatimize aktarmamızda da fayda var. Rahatlık olsun, teselli olsun. Yani o güne o güne hazırlıkta kolaylık olsun için Tam böyle ona sen ne kadar güzel bir varlıksın, seni kim yarattı, nasıl yarattı, kimsin sen derken bu kolyen, bu inciler de ne kadar güzel. Ben bu kadar irili, inci, bu kadar büyük inci daneli Konya dünya, e, dünyada hiç görmedim. Böyle bir kolyeyi hiç görmedim diye böyle boynuna doğru elini uzatır değerli kardeşlerim. O inci daneleri koptuğuyla o anda verecekmiş Eyvah koptuğu toplayalım derken Dışarıda bir gürültü duyacaklarmış. Ne oldu? E kıyamet koptu denilecekmiş. Bu kadar yani. Cenab-ı Hak Hazretleri sözün özü şu. Rabbimiz müminleri inanan kullarını kabirde de hiç sıkmayacak inşallah. Sonra o iki ara var. Berzah alemi. Zamanını, zeminini bilemediğimiz bir alem. Hani... Kullu şeyin halikun illa وجheh. ayeti kelimesinde işaret olunan her şey yok olacak. Azrail aleyhisselam da ölecek. Yani o bütün ruhları kabzeden ölümle e, ruhları canları almakla memur olan o güçlü melek o da o da ölüm meleği de o da ölecek. O o dönem ne kadar onu bilemiyoruz. Sonra topraktan tekrar çıkış, tekrar diriliş. İnsanlar böyle e, topraktan hep birlikte, bütün insanlık aynı anda dirilecekler. İnsanlar, yalnız orada da bir mühim nokta var değerli kardeşlerim. İnsanlar topraktan, kabirden kalkarlarken değişik varlıklar suretinde kalkacaklarmış. Dünyadaki amellerine, davranışlarına, niyetlerine, ahlaklarına göre, bilhassa ahlaklarına göre değişik hayvanlar suretinde birçok insan topraktan kalkacakmış. Bu hadisi şerifi, büyük mesnevi şarihi Tahirül Mevlevi, Allah kabrini cennet etsin, son dönemimizin en nezih insanlarından bir tanesi biliyorsunuz, hoş insanlardan biri ve de İskilipli Atıf Hoca Efendi Hazretleri ile yakınlığı ile meşhur olan, hani o hapishanede zindanda beraber oldukları kişi, o kıymetli bereketli insan, biz diyor bu hadisi şerifi konuyla ilgili hadisi şerifi okurken hocam bana dedi ki evladım Tahir topraktan kalktığın zaman şöyle kendine bir bak. Eğer insan suretinde topraktan kalkabilirsen topraktan kalktığın zaman insan suretinde şeklinde olursan ondan sonrası kolay olacak Allah'ın izniyle demişti bana. Rabbimden iltica ediyorum hem kendim için hem bizi izleyen kardeşlerim kardeşlerimiz için ve bütün inanan kardeşlerimiz için. Rabbim bizim suretimizi bir başka surete tebdil etmesin. İnsanca yaşamayı, mümince ölmeyi ve insan olarak topraktan kalkmayı nasip etsin. İnşallahur Rahman. Ondan sonra Cenab-ı Hak Hazretleri müminlere kolay bir hesap. Kolay bir hesap inşallah değerli kardeşlerim. Resulullah zaten hemen bizi topluyor. Gerçi kolay diyorum da mahşer günü gerçekten çok korkulacak bir gün değerli kardeşlerim çok korkulacak bir gün hani peygamberlerin bile kendi dertlerine düştükleri bir gün peygamberlerin bile kendi dertlerine düştükleri bir gün o günde ancak alemlerin yüce Rabbi olan Allah'u u Zülcelal Hazretlerinin rahmet ve bereketi olursa azaptan kurtulabilecekmişiz şimdi bu cennetle ilgili hadisi şerifleri sizler için hazırlarken tekrar gördüm tergib hadisidir eğer diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Hak Hazretlerinin rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı olmazsa insanlar mahşer yerindeki o sıkıntıdan, ya o azaptan, o hesaptan kolay kolay kurtulup da cennete giremezler. Hatta yetmiş peygamber ameliyle hesap yerine gelseler bile iş bu kadar da ciddi. Onun için bir yandan Rabbimizden korkmak gerekiyor. Bir yandan takvaya dikkat gerekiyor ama öbür taraftan da geçen hafta arz etmiştim. Ümit var olmak lazım. Rabbim bizi cennete koyacak diye ümidimizi de asla kesmemek lazım. Değerli kardeşlerim cennet için çalışanlar, Rabbimizin rızasını tahsil için gayret edenler ve de ya Rabbi ne olur beni yüce zatına layık kul eyle diye dua edenler ve o yolda yaşayanlar Umuyorum ki boşa gitmeyecekler. Umuyorum ki alemlerin Yüce Rabbi onları cennetinde, cemalinin karşısında ağırlayacak inşallahurrahman. İnşallah. Cennetten bahsetmeye devam edeceğiz yine değerli kardeşlerim. Bugün latifi olarak biraz belki bu konuyu uzatmış olduk ama gaye hasıl oldu aslında anladığım kadarıyla. Yani cennet nimetlerinin ihtişamından bahsettik, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, beşerin hayalinden bile geçmeyen nimetler dedik ağaçlarından bahsettik, nehirlerinden bahsettik, yenileceklerden bahsettik, içileceklerden bahsettik, üzüm tanelerinden bahsettik. Velakum fiha ma teشتهi enfusukum ve lakum fiha ma ayeti kerimesiyle. Arzu ettiğimiz, canımızın istediği her şeyi orada bulabileceğimizi, Rabbimizin lütfedeceğini söyledik. Cennete giden yoldan da bahsetmek istiyorum. Asıl bunları anlatmaktan gaye. Tabii ki Rabbimiz anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde anlatıyorlar. Ben de siz değerli kardeşlerime aktarıyorum. Gayet teşvik etmek, güzelliği göstermek. Hani dünyalık insanlar da reklam yapıyorlar ya dünyada da. Neticeleri söylüyorlar. Eğer şöyle yaparsanız böyle güzel olur, şöyle ederseniz bu kadar kazançlı çıkarsınız. La teşbih, yani neticede kazançlı çıkabilmek için gösteriyoruz hep beraber bakıyoruz cennete ki inşallah hep beraber cennetlik ameller işleyelim diye. Değerli kardeşlerim, bu bu cennetlik amellerden eğer bugün vaktim kalırsa Kur'an-ı Kerim'den de size birkaç ayet-i kerime arz edeceğim ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e önce bir müracaat edeyim gönlüm arzu ediyor. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ekseru ma yudkhilul cennete takvallahu ve husnul hulq. İnsanları cennete koyan şeyin çoğu yani insanlar daha çok cennete takva ve güzel ahlakla girebilirler. Bir insan müttaki mi? Takva sahibi mi? allah Zülcelal Hazretlerinden korkuyor mu? Bu korkunun ne olduğunu anlatacağım inşallah nasıl bir korku olduğunu anlatacağım. Takva sahibi mi? Müttaki mi? Sonra da güzel ahlak sahibi mi? Eh cennete girdi demekti. Allah'ın inayetiyle cennete girdi demektir. Kur'an-ı Kerim'de takvadan, hadisi şeriflerde yeri geldikçe söylüyoruz değerli kardeşlerim. Takvadan çok bahsedilir ve takvaya Rabbimiz çok önem verir. Ve buyurlar ki, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَىٰ Onun için ben imamlık yaptığım dönemlerde değerli kardeşlerim, o dönemlerde hutbelerimi dinleyen değerli kardeşlerim varsa hatırlayacaklar, hep hutbelerimi mutlaka böyle bitirir, böyle tamamlardım. Ati İslam'ın akibet müttakilerindir. Rabbimiz böyle buyuruyorlar çünkü. Ve akibetül müttakin akibetteki kurtuluş, akibetteki güzellikler ancak müttaki kişilerin, müttaki insanların olacaktır. Peki ne demek müttaki insan? Ona kısaca bir temas edelim yine ki cennete giden yolda bizim için kolaylık olsun. Allah-u Zülcelal Hazretlerini tazim etmek demek takva. Ondan öyle bir korkmak ki o korkuyla gücümüz nispetinde saygı duymak. Sevebileceğimiz en büyük duygu, en güzel duygularla, en güzel şekliyle Allah'ı sevmek. O kadar çok sevmek ki hep Allah ile beraber olmak. Allahu Zülcelal Hazretlerini hiç unutmamak. Yolda, belde gelirken, giderken her halükarda Allah'u Zülcelal Hazretlerini çokça zikretmek. Onun zikrinden tat almak, zevk almak. Onun zikrinden tat almak dediğim de değerli kardeşlerim, babamın üstadı Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretlerine bir zat demiş ki, efendim ben elhamdülillah Rabbimi zikrediyorum, Rabbimi zikretmekten de zevk alıyorum. Buyurmuşlar ki biz zevk aldığımız için değil o bizim Rabbimiz Allah'ımız olduğu için nefis istemese de yani arzu etmese de zevk almasa da Allah'ı zikrederiz. Her an her nefes becerebilirsek Rabbimizle beraber olmak. Yani bugünün dünyasının insanı bu konuda zorlanıyor doğrusu. Ne biliyorsun hocam diyeceksin kendimden biliyorum diyorum değerli kardeşlerim. Kendimden biliyorum. Yediğimiz rızıklar, teneffüs ettiğimiz hava. Hani Anadolu'muzun bir tabiri var ya eğer otursak da doğru konuşalım. Biz inşallah hem doğru oturalım hem doğru konuşalım. Gerçekleri söylemek lazım. Bu yediğimiz gıdalarla, bu teneffüs ettiğimiz hava ile, şu yaşadığımız dünya ile, bu seyrettiğimiz televizyonlarla Devamlı Allah ile beraber olmak imkansız gibi bir şey. Rabbim kendisi lütfetsin. Rabbim azımızı çoğa saysın. Tabii gözden girenler kalpte tesir icra ediyor. Tesir bırakıyor. Öyle olunca namazımızda niyazımızda duamızda sair ibadet ve taatımızda ve günlük hayatımızda o gördüğümüz manzaralardan o karışık efendim e, alemlerden kurtulup da Allahu Zülcelal Hazretleri ile beraber olmak kolay olmuyor değerli kardeşlerim. Çok zor. Onun için rızık çok mühim. Damarlarımızda deveran eden kanın hali çok mühim. Onun için rızgımıza çok dikkat etmeli ama gözümüze de çok dikkat etmeliyiz. Rızık helal olursa Baktıklarımıza da dikkat edersek, sonra kendimizi de kontrol edersek, disiplinle disiplinli yaşarsak umarım ki Cenab-ı Hak Hazretlerinin zikriyle daha çok beraber oluruz. Rabbimizin zikriyle daha çok beraber olduk mu, biz onunla beraber olursak o da bizimle beraber olur. İşte takva bu. Devamlı Allah ile beraber olmak. Büyükler diyorlar ki, Kün ma allahi Allah ile beraber ol başka hiçbir şeye aldırış etme. Başka hiçbir şeye bakma, şöyle bir tabir vardır. Ve ale dünya el derler. Yani dünya ne olursa olsun, Allah ile beraber olan, Allahı kazanan, Cenab-ı Hak Hazretlerinin kulluğuna eren neyi neyi kaybetmiştir. Ve Allah korusun, Allah korusun, Allahı kaybeden Allah'a kul olamayan, Allah ile beraber olamayan ne kazanmıştır? Rabbatül Adeviye. Rahmetullahi Aleyhan'ın sözüdür bu değerli kardeşlerim. Hal böyle olunca biz çalışacağız, zorlayacağız. Kendimizi müttaki insanlardan olmamız için zorlayacağız. Ve bu, bu takva Allah'a yaklaştıran bir korku dedik. Allahu Zülcelal Hazretlerine bizi yaklaştıran bir korku. Sui edepten mesela koruyan bir korku. Hani öyle dayaktan korkar gibi değil haşa. Zulümden ve işkenceden zalim bir insandan korkar gibi korku değil Allah korkusu. Onun için bazen şimdi küçüklere öğretiyorlar. Yani bir biraz biraz yönüyle doğru ama noksan yönü de var. Öyle de söyleyeyim. Ben Allah'tan korkmuyorum diyor küçükler şimdi. Hocası öyle öğretmiş veya anne baba öyle öğretmiş. Öyle değil. Biz Allah'tan da korkmalıyız muhakkak. Ama bu korku bizi onu sevmeye yönlendirmeli ve sevk etmeli. Öyle bir öyle bir korku ki, öyle bir sevgi ki, öyle bir muhabbet ki rüyalarımızla bile onunla beraber olmak. Aldığımız Mevlana'mızın dediği gibi her aldığımız her nefeste hu demek, verdiğimiz her nefeste hu demek. Her an onunla beraber olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ene a'lemukum billahi ve ahşakum minhu. Bakın yani Allah korkusu konusunda Resulullah ne buyuruyorlar? Ben sizin Allahu Zülcelal Hazretlerini en çok bileninizim. En iyi bileninizim ve ondan en çok korkanınızım. En çok korkanınızım. Resulullah Rabbimizden nasıl bir haşyet üzreydi zaman zaman anlatıyoruz. Sabahlara kadar gözyaşlarıyla namazlar kılıyor, ayakları morarıyor ve şişiyordu. Bir gün secdeye yatmıştı ki o gece berat gecesi olmasa ihtimali vardı. Hz. Aişe annemiz buyuruyorlar ki, Zannettim ki Resulullah ruhunu Allah'a teslim etti. Baktım gözyaşlarıyla sakalları ıslanmış ve de hani bilal Habeşi ezanı okumuş. Ya Resulullah müsaade eder misiniz geleyim mi yanınıza gel ya Bilal baktım ki diyor bilal Habeşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyor. İnci taneleri gibi mübarek yanaklarından gözyaşları sakallarının üzerine dökülüyor. Bazen Resulullah öyle ağlıyordu ki değerli kardeşlerim topraklar ıslandı diyor. Hadis-i şerifte, e, sahabi-i kiram efendilerimiz, hatta Bellasera, toprak ıslandı Resulullah o kadar ağladı sahabi-i kiram o kadar ağladılar. Ya Rasulullah, siz de mi ağlıyorsunuz? Cenab-ı Hak hazretleri geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı affetti ya Rasulullah, siz de mi ağlıyorsunuz? A e, tebki ya Rasulullah, waqt gafar Allahu leka ma teqaddem min zanbi ma Verdiği cevap çok tatlı, çok enteresan, çok hoş. Allah'ın Resulü'nün değerli kardeşlerim. Ya Bilal, Efele nu abdan şekûrâ. Ya Bilal, Ey Bilal, Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı? İşte takvanın neticesi bu. İttikanın neticesi bu. Allah korkusunun neticesi bu değerli kardeşlerim. Daha çok sevmek, ona daha çok yönelmek, onunla daha çok beraber olmaya çalışmak ve de onu çok zikretmek. Hani, Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Zikir konusunda söylemiştik. Takvanın neticesi bu. Yani cennete giden yol bu. Cennete giden yoldaki trafik işaretleri bunlar. Bununla cennete gidilir. Yoksa cennete gitmek kuru iddiadan veya cennete girmek kuru iddiadan öteye geçmez değerli kardeşlerim. Rabbim bize böyle bir ahlak, böyle bir yaşantı, böyle bir hal nasip etsin inşallah. Bir zat... Rabbimin beni zikrettiği zamanı bilirim derler buyururlarmış. Demişler ki efendim nasıl bilirsiniz? E, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim buyuruyor. Ben ne zaman seccademin üzerine oturdum veya elime tesvihimi aldım veya işte hangi hal olursa olsun Rabbimi Allah'ımı zikretmeye başladım mı biliyorum ki Allah'ım da beni zikrediyor. Öyle olunca mübarek günlerdeyiz. Güzel günlerdeyiz. Berat gecesine yaklaşıyoruz. Hemen arkasında Ramazan-ı Şerif geliyor değerli kardeşlerim. Ne kadar çok becerebilirsek Rabbimizi zikredelim. Kur'an-ı Kerim okuyanlar Allah sizi zikrediyor. Namaz kılanlar Cenab-ı Hak Hazretlerinin en çok razı olduğu hal içindeyiz. O hal çok güzel bir hal. Rabbimiz o halden çok çok razı. Bir mümini düşünün ki seccadesinin üzerine oturmuş elinde tesbihi. E hocam hiç durmadan ibadet mi edeceğiz yani hiç? Yok öyle değil. Biliyorsunuz İslam tepeden tırnağa ibadet ve taat. Bir mümin kardeşimiz, bir delikanlı kardeşimiz, bir genç kardeşimiz ticaretle meşgul. Sabahleyin dükkanını açıyor ama namazını ihmal etmiyor. Mevla'ya yine yakın, akşama kadar halalından rızık kazanıyor. O da aynen ibadet içerisinde. O da aynen ibadet içerisinde. E ee, öyle öyleyse takvayı devam ettireceğiz. Allah korkusu içerisinde daim olacağız ve Rabbimizi devamlı zikretmeye gayret edeceğiz. Sanki sanki değerli kardeşlerim sahabeyi kiram efendilerimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaki kontrol ettikleri, muhafaza ettikleri hal üzere yaşamaya çalışacağız. Bakıyorlar da insanlar Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi diliyorlar. Öyle diyor kitaplarımız. Sanki başlarının üzerinde kuş varmış da uçacakmış gibi böyle hiç hareket etmeden gözlerini kainatın efendisine dikmişler. Öylece Resulullah'ı diliyorlar. Onun mübarek ağzından ne çıkacağına bakıyorlar. Öyle bir kulluk. Öyle bir dikkat. Öyle bir dünya hayatında. Temiz ve dikkatli yaşamak. Hani ben size daha önce arz etmiştim değerli kardeşlerim. Dikenli yolda yürürken ne yaparsın demişti Ebu Obeyde. Radiyallahu anh Efendimiz Hazretleri, Hazreti Ömer radiyallahu anh'a çıplak ayakla dikkatli olmak. Her an Allahu Zülcelal Hazretleri beni görüyor. Her an Rabbim beni kontrol ediyor. Her an Rabbim bana o nihayetsiz, o sınırsız ilmiyle yakın beni benden daha iyi biliyor. Kalbimden geçenlere bile muttali deyip edep sahibi olmak. Resulekam sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe kıram efendilerimize Allahu zul celal Hazretlerinden hakkıyla haya edin diye buyurmuşlardı. Dediler ki ya Resulallah biz gerçekten Rabbimizden haya ediyoruz. Onu demiyorum dedi Ali vesselam. Benim demek istediğim şu en tahfazar sawa wa başı ve ondakileri korumak. Yani göze sahip olmak, kulağa sahip olmak, dile sahip olmak, mide ve etrafındakilere ele sahip olmak, yediğimize dikkat etmek, sonra da ölümü unutmadan yaşamak, işte gerçek edep ve haya bu. Konuşurken Allah duyuyor diye, dinlerken Rabbim biliyor diye, hatırından geçerken bile şeytan bazı vesveseler, kötü şeyler vermişse, Allah'tan utanarak, ya Rabbi beni affet diye kalbinden geçenlere bile, Allah'u Zülcelal Hazretlerine, Tevbe ederek, istiğfar ederek, Allah'tan utanarak yaşamak. Takva dedik değerli kardeşlerim. Allah korkusu kulu Allah'a yaklaştıran en mühim vasıtadır. Öyle olmalı, öyle yaşamalı ki, öyle bir kul olmalı ki her halimizde Rabbimiz bizden razı olmalı inşallah. Habi bu bizim Rabbimizden gelen her şeye razı olmamızla ancak mümkün ve de güzel bir yaşantı ile mümkün. Sahabi ikram efendilerimizden bizim temsilcimiz Anadolu'nun temsilcisi Suhayb-ı Rumi radiyallahu anhu efendimiz Hazretleri var ya değerli kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki bu Suhayb ne güzel kul. Allah Korkusu kendisinde olmasaydı Yani İslami duygular olmasaydı bile Cenab-ı Hak Hazretlerine Asi olamazdı Demek ki fıtrî bir temizlik Gelişten bir güzellik var Cenab-ı Hak Hazretleri O güzelliği o temizliği bize Ve yavrularımıza da nasip etsin İnşallahur Rahman evet. Konuyla ilgili olarak söylemek istediğim Bazı şeyler daha vardı değerli kardeşlerim ama inşallah bugün Cennetten söyleyeceğim bazı şeyler Daha var Onları zaman zaman, çünkü bu, bu konu takva konusu vazgeçilmez bir konu. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Cenab-ı Hakk Hazretleri buna temas ediyorlar. İnşallah yeri gelince yine bazı şeyleri söyleyeceğiz ve de beraberce sohbetler de Rabbim nasip ederse o güzellikleri paylaşacağız inşallah. Ben cennetlerden bahsetmeye devam etmek istiyorum. Bir bölüm daha böyle çok kısa bir bölüm daha cennetten, cennetlerden daha doğrusu söylemediğimiz bazı şeyler vardı. Onları bir iki ayet ve hadisi şerifle siz değerli kardeşlerime aktarmak istiyorum. Sonra sonra cennet nimetlerinin en muhteşemi, en büyüğü ile inşallah cennet konusunu tamamlamış olacağız. Kur'an-ı Kerim'de Nisan Suresi'nde şöyle bir ayeti kerime var. Cenab-ı Hak gazeteleri buyuruyorlar ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ cennatin جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ İman edip de iman edip de güzel ameller salih işleyenleri salih amel işleyenleri biz senudukiluhum min tecrimin tahtihel enhar onları altlarından nehirler akan cennetlere koyacağız. Geçen haftalarda arz etmiştim cennette dört nehir akıyor. Demek ki o, o nehirler bizim bahçelerimizin hepsinden birden akacak. Hatta Köşklerin altından akacak biliyorsunuz onlar dört nehirdi işte süt bal su ve şarap nehirleriydi biz diyor Rabbimiz böyle buyuruyor onları altından nehirler akan cennetlere koyacağız Halidi nefiha ebeda onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır geçen hafta da arz ettim ölmek yok hastalanmak yok çile yok keder yok stres yok Tamam efendim mesai duygusu yok senet yok çek yok Hatta dahası değerli kardeşlerim ibadet de yok. Sadece zikir varmış. Sübhanallah gibi. Yani o yediklerinden dolayı aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak gazeteleri kendiliklerinden, içlerinden gelen bir duygu ile Allah'ın zikri onlara ilham olunur. Karşılaştıkları zaman hep birbirlerine selam verirler. Selam derler. <tahiyetuhum fîha> ee, selam. Orada birbirleriyle selam diye selamlaşırlar. Sonra da Devamlı Allah'a zikrederler. Ama bunu zevk almak için, tat almak için. Yani yaparsak şöyle yapmasak böyle artık o korku geçti. Sonra ayet-i kerime böyle devam ediyor. Bu konuya aslında fazla girmek istemiyorum ama yanlış anlaşılmalara sebep olabilir diye ve fakat ayetlerde geçiyor. Öyle olunca ben de söyleyeceğim. Lehum fiha azwajun Orada onlar için tertemiz eşler var. Cennetteki makamına göre, derecesine göre, dünyadaki ameline göre Cenab-ı Hak Hazretleri kendisine Resulullah kimisinde yetmiş diyor, kimisinde üç yüz diyor, kimisinde bin diyor, kimisinde binlerce buyuruyor. Yani kendine böyle eşler veriliyor. Şöyle aslında bunları yazmamıştım doğrusu, getirmemiştim sohbete ama e, kısacık bir şey aktarayım. Mesela diyor cennetliklerden bir tanesi, Cenab-ı Hak Hazretlerinin kendisiyle, kendisine lütfettiği hurilerle beraber olur. Onun yüzüne diyor kırk yıl bakar. Sadece bakar böyle. Güzelliğine hayran olmuştur. Kırk yıl bakar. Kendinden geçmiştir. Tamam efendim cennete giren? Hurinin yüzüne bakar diyor aleyhissalatu vesselam. Tergib hadisidir bütün bunlar. Arzu eden kardeşler müracaat edebilirler. Öbür taraftan birisi diyor yanına gelir yavaşça omzuna dokunur. Yıllardır ona bakıyorsun bir de bana bak. Peki sen kimsin? E ben de Cenab-ı Hak Hazretlerinin şu ayetin tecellisi olarak sana lütfetti hurilerinden bir tanesiyim. Bu defa diyor ona bakar, onu daha güzel görür. 40 yıl ona bakar, ondan sonra bir başkası, ondan sonra bir başkası. Yani cennet böyle dünyada sabreden ve temiz yaşayanlar için ama. Temiz yaşayanlar için. Sabredenler için. Rabbim bunu bana yasak kılmıştır deyip haramlardan uzak kalanlar için. Yani öyle cenneti tahfif edip de, Basite alıp da canım şu üç günlük dünyayı işte ne yapacaksak yapalım. Günümüzü gün edelim, felekten kam alalım. Allah korusun öyle olmamalı değerli kardeşlerim. Orada Cenab-ı Hak azetleri onlar için tertemiz, pırıl pırıl. hurum maksuratun fil hıyam ayet-i Rahman suresinde anlatıldığı gibi ondan başkasını, o, o sahibinden başkasını Gözü hiç görmemiştir, başkasının hiç gözü ona değmemiştir, sadece sahibiyle birbirini görürler. Yani bir başkasını görmemiştir, bir başkası da onu görmemiştir. Hatta bu huriler şimdi cennette eğer cennete girecek bir mümin eşit tarafından bir sıkıntı görecek olursa, o, o bizim eşimiz olacak, ona sıkıntı verme diye ta cennetten dünyayı ikaz ediyorlarmış. Hanım kardeşlerimizin haberleri de olsun. Yalnız onlar tabii, bakın bunu hadis-i şeriften olarak söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Ya Rasulullah o huriler mi daha güzel olacak? Yoksa cennetteki eşlerimiz mi daha? Yani dünyadaki, dünyada bizimle beraber olup da cennette beraber olduğumuz, dünyadan beraber gittiğimiz eşlerimiz mi daha güzel olacak? Resulullah buyuruyorlar ki, tabii dünyadaki... Dünyada beraber olduğunuz eşleriniz orada sizinle beraber olacak... ...ve onlar onlardan çok daha güzel olacak. Ya Resulallah onlar özel yaratılmış huriler değil mi? Evet ama Cenab-ı Hak Hazretleri kıldıkları namazla, tuttukları oruçla... ...Rabbimizin emirlerine riayetleriyle onlara cennette çok daha muhteşem bir güzellik ihsan edecek. Onları yeniden yaratacak ve istediği güzellikte olacak onlar. Yani dünyadaki eşlerimiz... Cennet hanımefendilerinin, e, cennet hurilerinin hanımefendisi olacak. Onun için kimse telaşa duymasın. Benim bu sohbetimden kim de, kimse bana sitem etmesin, sıkıntı duymasın. Geçen hafta söylemiştim Cenab-ı Hak Hazretleri onların kalplerindeki kıskançlığı da alacak zaten. Hal böyle olunca problem yok, sıkıntı yok. Ve onları biz koyu, tatlı, uzun bir gölgeye de koyarız. Hani geçen hafta dedim ya ağacın dallarının gölgesi yüz yıllık mesafe. Yüz yıllık mesafe. Artık bunlar yani bir rakam olsun diye söylenilmiş şeyler değerli kardeşlerim. Asıl söylemek istediğim şu. Burada Cenab-ı Hak Hazretleri cennetin tecrimin tahtihel enhar. Altından nehirler akan cennetler diye buyuruyorlar. Ama diğer bir ayeti kerimede Tevbe suresi 100. ayeti kerimede herhalde bu lafızda Kur'an-ı Kerim'deki tek ayet bu. Rabbimi şöyle buyuruyorlar esadi ve bile. Vesabiqun el evvel ve'sabiqun el evlunun min el muhacirin ve'l ansar. O sabiqun evvelin. Sabiqun evlunun. Yani ilk İslam'a girenler, Resulullah'ın o sıkıntılı dönemlerinde Resulullah'a tabi olanlar, o, o zor dönemlerde müşriklerin işkencelerinin olduğu günlerde Resulullah'a tabi olup o işkencelere dayananlar, sebat gösterenler, مُنَلْ مُحَاجِر۪ينَ وَالَنْصَارِ Muhacirinden ve Ensardan, Mekkeli ve Medineli müminlerden sonra وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانٍ Güzellikle, tatlılıkla, ihsanla, Gönül hoşnutluğu ile ve en güzel tabi oluşla onlara tabi olanlar, onlar gibi yaşayanlar, onların peşinden gelenler var ya. Radıyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'dan razı olacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'dan razıdır. Düşünebiliyor musunuz? Cenab-ı Hak Hazretleri cennette kulum benden razı mısınız diye soruyor. Buna değer veriyor Rabbimiz. Yani siz dünyadayken şu kısacık dünyada haramlardan sakındınız, benim emirlerimi riayet ettiniz, emirlerimi yerine getirdiniz. Nefse rağmen, şeytana rağmen, insanların kınamalarına rağmen, ayıplamalarına rağmen, gerici demelerine, yobaz demelerine, gülmelerine, takdir etmelerine rağmen siz benim kulum oldunuz ya ben de sizi işte cennete koydum, benden razı mısınız daha istediğiniz var mı kullarım diye soracakmış böyle. Diyeceklermiş ki ya Rabbi daha ne isteyebiliriz? Ne olabilir ki? Bu, bu nimetlere can mı dayanır? Yani bunlar bunlar daha üstünde istenilecek bir şey kalmamış ki ya Rabbi sen her şeyi istemişsin. Ben buyuracakmış Rabbimiz bütün bunların üzerinde size rızamı verdim. Artık ebediyen sonsuza dek size azap etmeyeceğim. Sizden razı oldum. Bu, bu bütün nimetlerin üstünde olacakmış. Rabbim bizden bizden o rızvan-ı ekberiyle razı olsun inşallah. Ve orada Rabbimizin rızası içinde cennetlerde olalım. Radıyallahu anhu ve radu sonra Ve e'addelehum cennatin tecri tahtahel enhar Bunu benim talibeliğimde babam bana imtihan olarak sormuştu. Abdurrahman hadi bakalım bu iki mana arasındaki farkı Doğrusu bilememiştim o zaman daha efendim imatib talebesiydim tahmin ediyorum değerli kardeşlerim. Burada buyuruyor ki Cenab-ı Hak Hazretleri biz onlara cennatin tecri tahtahel enhar Altında nehirler olan ama uçan cennetler ihsan ettik. Diğer ayeti kerimede, cennetin tecrii min tahti helenar. Altından nehirler akan. Tecrii nehirlere ait. Ama burada tecrii, kimi müfessirlerimizin görüşüdür bu tabii cennete ait. Yani uçan cennetler. Uçan cennetler. Eskiden bunu anlatmak belki çok zor olurdu. Yahu köşk nasıl uçar? Bir saray nasıl uçar? Cennet nasıl uçar? Cennet kasrı nasıl uçar? İşte işte şimdi... Allah iman nasip etsin. Elin oğlu 500 kişilik uçaklar yaptı. Alıyorlar. Mesela biz bir defasında hacdan öyle döndük değerli kardeşlerim. Hemen hemen 500 civarında hacı kardeşimiz vardı. Tabii bir de personel var. 500 civarında haciyi eşyasıyla, her şeyiyle aldı. Sonra o kadar yakıtıyla aldı bizi. Cidde'den İstanbul'a getirmişti. E, e, yani... Yerine göre belki de içinde Allah'a inanmayan insanların bile bulunduğu o, o insanların veya işte gayrimüslimlerin yaptığı o, o belli insanların diyeyim fazla ileri gitmeyeyim yaptıkları uçak böyle uçar da alemlerin yüce Rabbi. Neler lütfeder neler lütfeder. Kaldı ki cennette cennette bizim binitlerimiz de olacakmış. Hani cennetler birbirinden çok uzak ya geçen hafta söylemiştim. Biri diğerinden yıldızlar kadar birbirinden uzak. Bizim böyle yıldızları gördüğümüz kadar e, müminler birbirlerinden uzak. Cennetleri çok geniş olacak çünkü. Peki nasıl gidecekler birbirlerini ziyaret istedikleri zaman? Resulullah buyuruyorlar ki Yakut'tan Cenab-ı Hak Hazretleri onlara Yakut'tan binitler lütfedecek. Yakut'tan uçaklar öyle diyeyim artık. O gün binit deniliyordu. Ben bugün uçak diyebilirim. Yakut'tan onları istediği zaman ah'nın da gözünün gördüğü yere kadar kendini uçuran binitler olacak diyor Allah'ın salatu vesselam. Onlarla istedikleri yere ziyaretlere gidecekler. Orada dostlar birbirlerini ziyaret edecekler. Arkadaşlar oturacaklar. Birbirleriyle dünyadaki hayatı yad edecekler. Yerine göre sıkıntıları o gün ne sıkıntılı gündü diyecekler. Veya o gün ne tatlı gündü diyecekler. Kabe'nin karşısındaki Resulullah'ın huzurundaki güllerini hatırlayacaklar. Yani böyle dostlar birbirlerini ziyaret edecekler. Asıl söylemek istediğim şu ayeti kerimede işaret o. Cenab-ı Hak bize uçan cennetler de nasip edecekmiş. Uçan cennetler. Sonra tahtihel ennar altında yine nehirler var. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ebeda. Onlar orada ebedidirler. Sonsuza dek kalacaklardır. Defaatle söyledik. ذَلِكَ الْفَوْزُ azim. Bu büyük bir kurtuluş, bu müthiş bir öne geçme, bu muhteşem bir necaattır. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin lütfudur. İhsandır, ikramıdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine çadırlar varmış cennette değerli kardeşlerim. Resulullah anlatıyor. içi boş inciden, tek inciden meydana gelen çadırlar vardır. Yani görünümü tek inci halinde düşünebiliyor musunuz? Ama büyüklüğüne kadar semadaki uzunluğu 60 mil diyor Aleyhissalatu vesselam veya eline boyuna veya işte çapı diyelim 60 mil. Kocaman. Bir, bir rivayete göre o çadırın, o incinin artık o, o kulübe veya ne diyeceksiniz saray deniz inciden köşkün bin kapısı vardır diyor bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. Şu şu naklettiğim rivayet Buhari ve Müslümin ittifakla naklettikleri rivayet. Tergib'den alırken yani öyle e, zayıf olan rivayetleri de inanın ayıklayarak aldım. Hem zaten hepsini size nakletmeye zamanım yok ama... En kuvvetli rivayetleri de size getirmeye çalıştım. Orada daha neler göreceğiz, neler göreceğiz inşallah. O e, efendim bu içi boş inciden meydana gelen o muhteşem incilerin efendim içerisinde mümin için eşler vardır. Onlarla ayrı ayrı beraber olur o müminler. Ama birbirlerini de görmezler. Buyuruyor Ali yasalatü efendimiz hazretleri. Değerli kardeşlerim bunlar Rabbimizin bize lütufları olacak inşallah. Yeter ki biz güzel yaşayalım, mümince ve Müslümanca yaşayalım. Kimileri bizim bu anlattıklarımızı alayla karşılayabilir. Yani zaman zaman öyle duyuyoruz. Onlar ne derlerse desinler. Bu dünya hayatı geçici değerli kardeşlerim. Bu dünya hayatı geçici. Vallahi çok pişman olacaklar. Çok nedamet edecekler. Ah, keşke diyecekler hani ayet-i kerime var ya <gülüyor> keşke keşke şu adamı dost edinmeseydim keşke onun arkadaşlığına evet demeseydim keşke onun peşinden gitmeseydim keşke ona inanmasaydım keşke onlar gibi yaşamasaydım çok pişman olacak ama bugün özür dilemeyin Rabbimiz öyle buyuracakmış Ey halleddiğine kafau la ta ediyorrulalım Ey kafirler bugün özür dilemeyin geçti geçti Çünkü onun için fırsat eldeyken imkan varken hayat devam ederken ölüm gelmeden Allah'a kul olalım değerli kardeşlerim. Bu dünya gerçekten gerçekten fani gerçekten boş Hani 80 yaşında bırakın bizim gibi e, orta yaşlı olanları diyelim Gerçi biz orta yaşı geçtik ama yani 80 90 yaşında olan insanlara tutun da bir sorun ne gördünüz şu dünyadan diye. Hele hele bizim bugünün 80 90 yaşındaki insanların belirli bir dönemden evvel gördükleri o sıkıntılar, o çileler, o kederler. İnanın böyle biz dedemiz nenemizin huzuruna oturduk mu? Eskileri anlatmak hep çile anlatırlardı, hep keder anlatırlardı, hep sıkıntı anlatırlardı. O İstiklal Harbi, Çanakkale Harbi yıllarını yaşayanlar efendim o kırklı yılları yaşayanlar hep sıkıntı anlatırlardı. Fakirlik, yokluk, çile, keder. Yani son zamanda dünyamızda Rabbim lütfediyor. Nice nimetlere mazhar olmuşuz. Çok şükretmemiz lazım alemlerin yüce Rabbine, Allahu Zülcelal Hazretlerine. Ama dünya zaten tamamıyla sarayda geçse, tamamıyla nimet olsa, devlet olsa ne olur ki değerli kardeşlerim? Yiyorsunuz büyük bir lezzet, büyük bir zevk, büyük bir acık mısınız yiyorsunuz? Biraz sonra eyvah çok yemişim diyorsunuz Sıkıntısı başlıyor İçiyorsunuz keza öyle Yani dünyada Her nimetin muhakkak bir külfeti var Ta ki cennete girip de Cemal görünceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim Cennet ehlinin Cennet, cennetlik insanların menzil bakımından, makam bakımından en alt mertebede olanı belki bunlar en son cehennemden çıkıp da en son cennete girenleri öyle de uzun bir hikaye var onu bugün alamadım doğrusu biraz uzunca ileride nasip olursa onu size bir anlatmak isterim değerli kardeşlerim en son cehennemden çıkmış şu kadarını söyleyeyim en son cehennemden çıkmış korkuyor cennetin de kapısını görmüş orada cennetin kapısı açılmış içeride köşkler Kulum oraya girmek ister misin? Rabbimiz soruyor. Oraya girmek ister misin? Ya Rabbi şu cehennemle arama bir duvar ör. Oraya gitmeyeyim. Orayı bir daha görmeyeyim. Başka bir şey isteme. Peki kulum seni oradan kurtaracağım. Cehenneme bir daha göndermeyeceğim ama başka bir şey istemeyeceksin. Tamam mı? Tamam ya Rabbi söz. O duvar gerilince diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu defa o tarafa bakmaya Ya Rabbi beni o kapıdan içeriye bir koy başka bir şey istemeyeceğim. Cenab-ı Hak Hazretleri hani söz vermiştin e, sonra içeriye koyar o köşkü ister tekrar. Çok uzun bir hadis-i şerif iki sayfa kadar falan devam eden kitaplarımızda bir hadis-i şerif. E, Cenab-ı Hak Hazretleri her defasında hani kulun bir şey istemeyecektin bana söz vermiştin. Ya Rabbi dayanamadım sen kerimsin sen rahimsin. Resulullah buyuruyorlar ki kulunun o tamahından dolayı Cenabı Hak Hazretleri güler. Cenabı Hak Hazretleri kulunun o söz verip bir daha söz ya Rabbi istemeyeceğim dedikten sonra tekrar istemesinden dolayı Cenabı Hak Hazretleri güler. Hadisin ravisi de Resulullah burayı anlatırken kendisi gülmüştü diye o da kendisinden sonrakileri anlatarken, anlatırken hep böyle gülerek anlatmışlar bu hadiseyi Rabbimiz burada güldü diye. Yani böyle son cennete giren bir tanesi Resulullah buyuruyorlar ki onun 300 tane hizmetçisi var. Yani cennetlerinin birinde 300 ellerinde altın tabaklar var her birinin elinde hizmet ederler istediği şeyleri getirirler. O tabaklardan ayrı ayrı şeyler yer her birinden ayrı bir lezzet alır. Yine onların ellerinde e, birbirlerinden renklerinde, renkleri ayrı olan, ayrı renklerde bardaklar var. Onlardan içer her birinden ayrı zevk, ayrı lezzet, ayrı tat alır. Ve dermiş ki o cennette en düşük mertebede olan insan dermiş ki ''Ya Rabbi bana izin versen de şu tüm cennetliklere bir ziyafet versem, cennette ne kadar insan var?'' ne kadar insan var hepsine bir ziyafet versem etrafına bakılıyor şöyle tüm cennet ahalisine bir ziyafet versem onları e, böyle davet etsem de onlara bir ziyafet versem tahmin ediyorum ki bana verdiğin bu şeylerden hiç zerre kadar noksanlık olmaz ya Rabbi yani tüm cennet ehlini doyuracak kadar Rabbim bize nimet verecek ve de ihsanda bulunacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat yine cennetle ilgili bir hadisi şerif değerli kardeşlerim. Yine Buhari'nin ve Müslümin ittifakla rivayet ettikleri bir hadisi şerif. Müttefakun aleyh bir hadisi şerif. Resulullah buyuruyorlar ki Allah yolunda cihatta bir sabah cihada çıkmak veya bir akşam cihat dönüşü, yani sadece bir sabah vaktinde cihat etmek Allah için veya bir akşam vaktinde Allah için cihat etmek, Allah için çalışmak, Allah için gayret etmek, Allah için savaşmak, Allah katında dünya ve tamamı içindekilerden, içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Sonra sizin, geçen hafta da söylemiştim buna bir ad-i şerif, benzer bir ad-i şerif. Sizin bir e, yay, bir ok miktarı, yani Anadolu tabiriyle demiştim hani bir minderlik yer, cennetteki bir minderlik yeriniz sizin, bir ok. ...bir yay kadar yer... ...khayru mine dünya ma fiha... ...dünya ve içindeki topyekun nimetlerden daha hayırlıdır. Asıl şurayı okumak istiyorum değerli kardeşlerim. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam... ...bu sapasağlam hadî-i şerifte... ...velevittali'atim ra'atü min nisâ-i ehl-i cennâ ile'l-ardi... ...lemelâ etmâ rihan... ...eğer cennetten bir kapı açılsa da... ...bir pencere açılsa da... ...cennet hurilerinden bir tanesi dünyaya şöyle bir baksa... Tüm dünya seması misk gibi kokuyla dolar. Bir tane huri pencereden şöyle bir baksa diyor aleyhissalatü vesselam. Dünyaya gelse demiyor. Şöyle şöyle pencereyi açsa da dünyaya bir baksa tüm dünya seması uzay boşluğu misk gibi kokuyla dolar. <gülüyor> dünya gece olsa bu hal arz ile gökler arası aydınlatır. Ve diyor aleyhissalatü vesselam o cennet hurilerinden bir tanesinin başının örtüsü sadece baş örtüsü Allah katında dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyorlar bir başka hadis-i şerifte. Ehli cennetten bir tanesi dünyaya elini uzatsa baksa da onun bir bileziği dünya semasına tutulsa Bileğindeki bir bilezik dünya semasına tutulsa Ehli cennetten cennetteki o hizmetçilerden bir tanesinin bileziği dünya semasına tutulsa Nasıl sabahleyin güneş doğduğunda yıldızlar görünmez olur ışıktan yok olurlar Aynen öyle o bileziğin ışığından güneş yok olur ortadan kaybolur diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Görünmez hale gelir Düşününüz bir tek bileziğinden Tabii orada her türlü nimetler var her türlü nimetler var. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Huriler size orada ilahiler de söyleyeceklerdir. Dünyada o haram olanlarını dinlemeyenler için Huriler... Biri başucunda siz diyor böyle cennet yataklarına yatmışsınız biri başucunuzda biri ayak ucunuzda size e, ilahiler söyleyeceklerdir. Bir daha ara vereceğiz değerli kardeşlerim ama son birkaç kelime ile cemali ilahiye bakmayı da e, aktarıvereyim arz edeyim. Ondan sonra konumuzu değiştireceğiz inşallah. Berat gecesi önümüzde ondan bahsedeceğim. Cennet nimetlerinin en muhteşemi, en muazzamı, en yücesi, en âliyesi, en büyüğü alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın cemaline bakmak olacakmış. Cuma günü orada da bayrammış. Cebrail Aleyhisselam diyor ki biz ona mezit günü deriz ya Resulallah. Yani kısaca arz edeyim vaktimiz biraz daraldı. Müminler böyle hazırlanmış koltukların bulundukları yere gidecekler ve herkes bütün ehli cennet kendi yerini hiç zorluk olmadan sanki böyle radarla takip olunuyormuş gibi uzaktan kumandayla takip olunuyormuş gibi bulacaklar oturacaklar ve Cenabı Hak Hazretleri önce cennetten bir e, efendim arşın altından gelen bir rüzgar Tuğba adalarının ağaçlarını diyor Ali Aleyhisselam böyle sallayacak o kadar muhteşem bir ses çıkacak öyle muazzam ki insanlar böyle olacaklar sonra orada değişik nimetler var Rabbimiz lütuflarda bulunacak ve de Rabbimiz aradaki perdeden ne kadarını açacaksa açacak ve cemalini bize gösterecekmiş. Resulullah buyuruyorlar ki Allah'ın cemalini görenler bütün cennet o günlerdir sayıyoruz ve de saysak daha günlerce sayabileceğimiz nimetler var ya. O bütün cennet nimetlerini tamamen unutacaklar. Hiçbir şeye bakmayacaklar. Hayran bir halde ne kadar bakılacaksa alemlerin Rabbinin yüce cemaline bakılacak. Ya Resulallah biz cennette Rabbimizi görecek miyiz? Tabii buyurda Aleyhissalatu vesselam. Bir dolunay gecesinde, bir dolunay gecesinde ayı görmekten zorlanır mısınız? Ayı görmekte zorlanır mısınız? Veya güneşli bir günde bir öğle vaktinde Resulallah bulutsuz bir havada güneşi görmek ne kadar kolaydır? O kadar kolaylıkla ve rahatlıkla Cenabı Hak Hazretlerini göreceksiniz. Müminler, mümineler, hanımlar, erkekler öyle Cenab-ı Hak Hazretlerinin yüzüne bakacaklar. Cemalini görecekler. Evlerine, köşklerine, saraylarına, cennetlerine döndükleri zaman oradaki hurilerden olan eşleri diyeceklermiş ki siz giderken bir başkaydınız ama dönerken döndüğünüzde bir bambaşka oldunuz. Çok daha güzelleşmişsiniz. Çok daha mükemmel hale gelmişsiniz. Nedir sizin bu nurunuzu, bereketinizi artıran? Hani vücuhu yevmeidin. وَجُوهُ يَوْمَ اِذٍ نَذِيرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَذِيرَةٌ ayeti kerimesinde buna işaret olunuyor. Değerli kardeşlerim diyeceklermiş ki biz Rabbimizin cemaline baktık. Biz Allah'ımızın cemalini gördük. Sonra, sonra değerli kardeşlerim bütün cennetlikler cennete, bütün cehennemlikler cehenneme gelindi mi? Sırat köprüsünün üzerine diyor Aleyhisselatü Vesselam bir koç getirilecek. İri bir koç, semiz bir koç. Cennetliklere denilecekmiş ki bunu gördünüz mü? Evet, tanıyor musunuz? Evet. Nedir bu? Ölüm. Cehennemliklere onlar sizde bunu görüyor musunuz? Evet. Nedir bu? Bu da ölümdür. Orada vazifeli bir melek ölüm denilen şeyi kesecek. Bir koç keser gibi. Resulullah buyuruyorlar sahih bir hadis-i şeriftir. Sonra denilecekmiş ki cennetliklere size ölüm yok. Ebediyen cennettesiniz. Cehennemliklere denilecekmiş ki sizin için de ölüm yok. Siz de ebediyen cehennemdesiniz. Resulullah buyuruyorlar ki veya İslam büyüklerinden bir rivayet. Allahu alem hadis-i şerif. Bir kişi sevinçten ölseydi cennetlikler ölürdü. Yani o oh, o oh, sevinç ama bir kişi hüzünden, kederden ölseydi cehennemlikler o andaki kederlerinden, sıkıntılarından ölürlerdi. Ama cennetlikler cennette nimetler içerisinde sonsuza dek daim. Rabbim korusun. Cehennemlikler de orada sonsuza kadar devam olacaklardır. Değerli kardeşlerim, cennet konusunu Rab'bim bizi cennette cemalinin karşısında bir ve beraber eylesin diye dua ederek tamamlıyoruz. Bu sohbetimizin kalan kısa bölümünde Berat gecesine hazırlık konusundan bahsedeceğim inşallah. Çünkü önümüzdeki cumartesi akşamı Berat gecesi. Yani cumartesiyi pazara bağlayan gece. Pazar günü ayın 15'i Berat gecesi senenin en mühim gecelerinden birisidir değerli kardeşlerim. O güne mutlaka özel hazırlık yapmak lazım ve o geceyi mutlaka ibadet ve taatla geçirmek lazım. Çünkü kimi alimlerimize göre Cenab-ı Hak Hazretleri bir yıllık takdiri o gecede tesvit buyuruyor. O gece yalvaran, o gece Yarabbi diyen, o gece geçmişine tövbe eden kullar için Cenab-ı Hak azetleri hayırlar takdir buyuruyor. E Demeyi şöyle diyebilirsiniz, hocam daha evvelden ilahi takdir belli değil mi? Cenab-ı Hak Hazretleri bizi daha yaratmazdan önce bizim başımıza gelecek şeyleri e, takdir etmedi mi? Kader denilen şey, değerli kardeşlerim sözü uzatmadan şöyle diyeyim. Halkımızda bizim yanlış bir kader anlayışı var. Hayatımıza yön veren biziz. Evet, e, yani biz ne kaderi ne cebri değiliz. Ama ehli sünnet ve cemaat inancına göre olan işleri biz isteriz. Biz düşünür, biz o cüz'i irademizle arzu ederiz. Bizim isteğimiz doğrultusunda Cenab-ı Hak Hazretleri yaratır. Yani kul cool, öyle. Senin önündeki süprüntü gibi de değildir. Bu kader konusunu inşallah özel bir derste, özel bir halde işleyelim. Adam mesela başına bir hadise gelmiş. Işte canım diyor ben diyor kader kurbanıyım diyor. Ben ne yapayım diyor. Kaderde bu varmış diyor. Adam öldürmek varmış diyor. Şu varmış. Yok öyle değil. Cenab-ı Hak cüz'i irademizde, bunu unutmayalım, cüz'i irademizde bizi serbest bırakmıştır. Bize yetki vermiş. Yoksa Cenab-ı Hak Hazretlerinin kullarını cennette nimetlendirmesi anlamsız olur veya cehennemde yakması adalete e sığmazdı. Kullar ibadet ve taati kendi iradeleriyle seçmektedirler. Kulluk edenler cennette mükafatlandırılmakta. İsyanı, tuyanı, günahı, haramları irtikabı da onlar, irtikabı da onlar kendi iradeleriyle seçmekte, karşılığında cezasını görmektedirler. Onun için biz kul olmalıyız. Hani Resulullah, "E amelu fe lima Siz amel edin, siz Allah'a kulluk edin, siz ibadet edin, siz salih ameller işleyin. Kim ne için yaratılmışsa, yani cennet için mi, cehennem için mi, neresi için yaratılmışsa o yoldaki ameller kendisine kolay getirilir." buyuruyor Ali (saatü vesselam). Onun için biz kul olarak kulluk vazifemizi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Berat gecesi de işte bizim hayatımıza yön veren gecelerden biri. Sahabeden İkrime radiyallahu anh hazretleri ile beraber ona uyan bazı eee İbn Abbas'tan bir rivayette böyle var. Gerçi İbn Abbas radiyallahu anh hazretleri ve ekseriyet bu bir yıllık amellerin takdir olunduğu gece Ramazan-ı Şerif'teki Kadir gecesidir diyorlar. Ama beraat gecesidir diyenler de var. Öyle olunca biz hem beraat gecesinde hem Kadir gecesinde uyanık olacağız. İhya edeceğiz, gayretli olacağız inşallah. Hatta şöyle iki işin arasını, iki rivayetin arasını birleştirenler de var. Cenab-ı Hak Hazretleri takdirleri berat gecesinde vazifeli meleklere verir onlar Kadir gecesine kadar onları yazmaya devam ederler yani sözün özü sözü fazla uzatmayayım çünkü söyleyeceğim bazı şeyler var berat gecesi yıllık mühim bir gece mühim bir gece tamam mı değerli kardeşlerim onun için cumartesi gününün gündüzünden biraz istirahat edeceğiz. Geceleyin uyanık kalmak için. Geceleyin uyumamak için inşallahurrahman. Bilmiyorum imkanımız olur mu? Henüz kardeşlerimizle konuşmadık. Kısa bir süre mesela böyle bir canlı yayında da beraber de olabiliriz. Rabbim nasip ederse ama ben sizlerden rica ediyorum. O gece fuzuliyatı meşgu, fuzuliyatla meşguliyeti bir kenara bırakalım. Tamam mı efendim? Gündüzden hazırlık yapalım. Eğer becerebilirsek cumartesi günü gündüz oruç tutalım. Cumartesi, pazar, pazartesi tutmanızı tavsiye ederim. Tamam mı? Ya, veyahut da e, cuma... Cumartesi, pazar öyle de olabilir. 13, 14, 15 eyyağımı bir yıt. Ama ben cuma işim var zorlanırım diyenler, mesela bizim bazılarımız var biraz zorlanıyoruz. Cumartesi, pazar, pazartesi öyle de olabilir. Ama cuma, cumartesi, pazar daha güzel. Yani 13, 14, 15. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri tavsiye ediyorlar. Biraz sonra hadise arz edeceğim siz değerli kardeşlerime rahman. Gündüzden bir hazırlık yapacağız. İftarımızı yaptık mı? Kısa bir e, iftar, muhtasar bir iftar veya o gün akşam yemeğimizi eğer yiyeceksek er, ikindiden yiyelim erken yiyelim. Oruç tutamıyorsak tamam mı değerli kardeşlerim? Akşam namazını cemaatle kılarsak güzel. Cemaat olmazsa cemaatlik değildi de evde kılarsak eğer akşamla yatsı arası biz bunu babamla beraber çok yaptık yıllarca. Hala yapmaya devam ediyoruz. Rabbim kabul buyursun. Üç Yasin-i Şerif okuyacağız. O geceyi böyle şöyle adım adım size arz etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Akşamla yassı arası üç Yasin-i Şerif okuyacağız. Her Yasin'in sonunda bir berat duası var. Tamam mı? Sonunda inşallah o duayı sizlere arz etmeye çalışayım. Uzun bir dua. Değerli kardeşlerim bilmiyorum vaktim müsaade eder mi? Evet biraz zamanımız var okuyayım ben o duayı. Şöyle dua ediyoruz. Tabi besmele Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve selam ala rasulina Muhammed. Hamd ve salatu selamdan sonra. Allahumme ya zal menni ve la yemnu alayh. Ya zel celal ve ikram. İsterseniz böyle Arapçasını okumayayım da Arapçasını bilenler zaten biliyorlar. Türkçesini şöyle söyleyeyim. Mefhum olarak hatırlınızda kalsın değerli kardeşlerim. Siz de Arapçasını okuyamazsanız bile bu konuda Rabbimizden dualarda bulunun. Üç Yasin'in her sonunda bu duayı birer defa okuyacağız. Ey ikram sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ım! Ey celal ve ikram sahibi, kerem sahibi Allah'ım! Ey güç ve kudret sahibi olan ve kullarına sayısız rızlar veren Allah'ım! Sen sana yalvaranların ilahı, sıkıntıda bulunanların yardımcısı, korkanların sığınacağı yersin Ya Rabbi! Ya Rabbi alemin böyle güzel hamd ve senalar tamam mı? Mesela subhaneke duasında olduğu gibi illa bu sözler olacak anlamında değil. Önce Rabbimizi bir tahmid ediyoruz. Bir onu sena ediyoruz, bir onu övüyoruz değişik lafızlarla. Tamam mı değerli kardeşlerim? Sonra Ya Rabbi eğer katında amel defterimde, levh-i mahfuzda beni ümmül kitapta ki lafi mahfuzu şakî olarak, mahrum olarak nimetlerden, rahmetten kovulmuş olarak veya rızgı dar olarak yazmışsan Ya Rabbi, onları sil lütfunla ve kereminle Allah'ım, benim şakavetimi, mahrumiyetimi, rahmetten uzaklığımı, rızgımın darlığını sil Ya Rabbi ve senin katında beni sa'id olarak yani Said olarak demek, ölmek demek ne demek? Said olmak ne demek? İmanla ölmek demek değerli kardeşlerim. Said kullarından, rızgı bol kullarından, hayra ve hasenata, güzelliklere, salih amellere muvaffak olan kullarından yaz Ya Rabbi. Ya Rabbi beni mahrum olan kulların içerisinde yazmışsan, ben orada yazılıysam onları sil ve beni, said kulların rızkı bol kulların hayır işleyen güzel ibadet eden kulların arasında yaz ya Rabbi çünkü sen Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurdun bu ayeti kerime Yemhulllahu ma yashau ve yuthbitu umul kitab Allah dilediğini siler ve onun yerine istediğini tesbit eder. Bu inşallah kader konusundan bahsedeceğim dedim. Bu ilmi ezeliği de değişmez ama levh-i mahfuz isterse değişirmiş. Tamam efendim. Ve indehû umul kitap onun katında ömül kitap vardır, levh mahfuz vardır. Ve Ya Rabbi şöyle dua ediyoruz, Ya Rabbi bu Şabanı Şerif'in yarısı gecesinin o muhteşem tecellisi neticesinde ki o gecede bütün mühim işler tespit olunur, insanların başına gelecek hadiseler tespit olunur benim başıma gelecek belalar, musibetler, bildiğim, bilmediğim dertler, çileler ve kederler varsa, benim bilmediğim, senin bildiğin sıkıntılar varsa, Ya Rabbi onları kıl, kaldır, üzerimden kaldır, bana sıhhat, afiyet, saadet, güzellik ve hayırlı bir senin nasip et, tamam mı? Sonunda, Ve entel a'azul ekram, sen azizsin, kerem sahibisin, Ya Rabbim, deyip, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir salatu selam okuyup duamızı bitiriyoruz. Yasin-i Şerif'i okuyoruz değerli kardeşlerim. Arkasından bu duamızı yapıyoruz. Arkasından bu duayı şu niyetle okuyoruz. Birincisinde Cenab-ı Hak Hazretlerinden hayırlı ve uzun ömür talep etmek için sağlıkla dolu, güzellikle yaşanılan kazalardan ve belalardan uzak olarak yaşanılan sağlıkla, afiyetle dolu bir ömür istiyoruz. Birinci Yasin'den sonra. İkinci okuyuşta bol ve helal rızık için Rabbimize yalvarıyoruz. O niyetle okuyoruz bu duayı yani. O Yasin'i bu niyetle okuyor ve bu niyetle dua ediyoruz. Üçüncüsünde de dünyadan imanla göçmek. Rabbimize, Rabbimize, Allah'ımıza imanla kavuşmak için o niyetle okuyoruz. Mesut bir dünya, bol bir rızk kimseye muhtaç olunmayan bir alem, bir yaşantı, bir hayat sonunda da imanla alem alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerinin huzuruna geçmek. Değerli kardeşlerim, bu Şaban-ı Şerifin yarısı gecesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerinden hadis-i şerifler var. Peşin söyleyeyim. Hadis âlimlerimiz bu bu hadis-i şeriflere zayıf hadisler de demişler. Ama büyük üstad, benim çok sevdiğim ve saygı duyduğum o muhteşem alim, son dönemin İmam-ı Azam'ı denilen Muhammed Zahid Kevser'i makalatında bu hadisi şerifi tahlil ediyor ve de diyor ki bu hadisi şerifi siz sağlam bir hadis olarak alabilirsiniz, alabilirsiniz ve de amel edebilirsiniz. Kendisi bir hadis otoritesidir ravilerini efendim tahlil ediyor ve de diyor ki her ne kadar bu hadis-i şerifler için zayıf denilmişse de öyle şiddetli zayıf, zayıflığı yok. Zaten hadisi şerifi İmam-ı Tirmizi yani kütübü siteden İmam Tirmizi ve İbni Mace beraber naklediyorlar. Nedir o hadis-i şerif? Hazreti Aişe annemiz bir gün geceleyin kalkmış değerli kardeşlerim. Bakmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında yok. Eyvah dedim diyor. Acaba Resulullah... Diğer eşlerinden birine mi gitti ki? Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ı çok kıskanıyordu. Kim olsa kıskanır. Resulullah kıskanılmaz mı değil mi değerli kardeşlerim? Hele Ayşe annemiz gibi bir anne. Kıskanmaz mı hiç? Genç. Bütün varlığıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi. Sonradan Resulullah'ı çok seviyor. Resulullah da onu çok seviyor. Kalktım Resulullah yanımda göremeyince diyor. Kıskandım. Diğer kadınları tutan kıskançlık. Ateşi beni de tuttu. Kalktım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aramaya başladım. Aradım kendisini Cennetül Bakıda yani Medine kabristanında buldum. Diğer bir rivayette öyle ağlıyordu da. Bir sene öyle bir sene öyle olmuş olma ihtimali de var. Nerelerdesin ya Resulallah diye sorunca Allah ve Resulünün seni yanıltacaklarını mı zannettin ya Ayşe? Niye, niye peşimden geldin dedi aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah kusura bakma. Diğer hanımları e, tutan, e, onları, onları yakan kıskançlık ateşi beni de yaktı. Bir başka eşine gittin zannettim ya Resulallah. Onun için peşinden geldim. Biliyor musun bu gece hangi gece ya Ayşe? Nasıldır ya Resulallah, hangi gece? Bu gece şaban Şerif'in yar yarısı gecesi. 15. gecesi. Bu gecede Resulullah böyle buyuruyorlar. Bu gecede Cenab-ı Hak Hazretleri... Rahmet, bereket ve o nihayetsiz gücü ile dünya semasına iner. Bu nasıl bir iniş? Nasıl bir tecelli? Bunu kimse anlatamamış ki ben anlatayım değerli kardeşlerim. Ama bunu böylece biliyoruz. Resulullah böyle buyuruyorlar. Yenzilu leyleten nisfi min şaban ila sema'i dunya. Şaban'ın yarısı gecesinde Cenabı Hak Hazretleri Allah aziz ve celil olan Allahu Teala dünya semasına iner ve o gecede kulluk edip, Ya Rabbi deyip dua edenlerden, o geceyi ibadet ve taatla geçirenlerden, Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince mümini affeder. Sorulmuş. Niye Beni Kelp kabilesi? Büyüklerimize sorulmuş. Niye Beni Kelp kabilesi? Çünkü o dönemde Suudi Arabistan'da Medine civarında en çok koyun Beni Kelp kabilesinde var. Yani Yüzlerce, binlerce koyunları var. Onların kılları adedince Cenab-ı Hak Hazretleri mümini affediyor. E yani biz de onların içinde olalım inşallahurrahman. Bir ömür gafletle geçiriyoruz. Bir ömür gafletle geçiriyoruz. Yani dünyayı görmüyor musunuz değerli kardeşlerim? Televizyonlar durmadan şöyle gününüzü gün edin, böyle kahkaha atın, şöyle yapın, böyle yapın falan diyorlar. Ve Allah'ın haram kıldığı birçok şeyleri bize sanki kristal kadehler içerisinde sunuyorlar. Zaman zaman Cenab-ı Hak Hazretlerine günahlarımızdan dolayı ağlamamız lazım. Ya Rabbi bizi affet diye iltica etmemiz lazım. O biraz evvel anlattığımız, 2-3 haftadır anlattığımız cennetlere ulaşabilmek için dünyada biraz sıkıntı çekmek lazım. Ki Dünyada ağlayıp da sıkıntı görenler orada güleceklerdir inşallah. i̇bn Mace'nin rivayet ettiği diğer bir hadis-i şerifte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Şaban-ı Şerif'in yarısı oldu mu yani 15'i oldu mu benim söylediğim gibi yarısı ortası geldi mi berat kandili berat gecesi geldi mi ben bunları izah olarak söylüyorum. Resulullah yarısı oldu mu gecesini uyanık geçirin, gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Bilhassa oruç pazar günü. Tamam mı değerli kardeşlerim? 15. gün o gün çünkü. Ama Hanefi mezhebine göre bir günü tek başına yalnız oruç tutmak pek doğru değil. Hoş görmemişler, mekruh görmüşler alimlerimiz. Öyle olunca ya cumartesi pazar veya pazar pazartesi veya cumartesi pazar pazartesi veya biraz evvel söylediğim gibi cuma cumartesi pazar Bunların hepsi olabilir ama hiç olmazsa iki gün olsun orucumuz. Gündüzünde oruç tutun, gecesini ibadet ve taatla geçirin. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri o gün güneş battıktan hemen sonra dünya semasına rahmetiyle, bereketiyle iner ve şöyle buyurur. Bana istiğfar eden var mı günahını affedeyim? Rabbimiz böyle buyuruyor, Allah'ımız böyle buyuruyor. Kullarını cennete davet ediyor, onları bağışlamak, temizlemek istiyor. Rabbimizden geliyor bu talep. Ve böyle buyuruyormuş Rabbimiz. İstiğfar eden var mı? Günahlarını affedeyim. Onu bağışlayayım. Rızkı dar olup da rızk isteyen var mı? Ona rızk vereyim. Bolca rızk ihsan edeyim. Bir belaya, bir çileye, bir hastalığa müptela olan var mı? Benden afiyet istesin. Ona afiyet vereyim. Şunu isteyen var mı? Lütfedeyim. Bunu isteyen var mı? İhsan edeyim. Resulullah öyle buyuruyorlar. Ela keza, ela keza. Şunu isteyen var mı? Bunu ne istiyorsanız... İhlas ve samimiyetle istenildikten sonra... ...Rabbimizden, Allah'ımızdan istenildikten sonra... ...hatta yatlu al fecr, fecrin tuluğuna kadar... ...fecrin efendim doğumuna kadar... ...değerli kardeşlerim bu Rabbimizin daveti devam edermiş. E öyleyse biz o geceyi ibadet ve taatla geçirelim inşallah oldu mu? Değerli kardeşlerim o gece gündüzden hazırlık yapalım inşallah. Dünyalık işimizi biraz hafifletelim. Evimize erken varalım, akşamla yasa arasına hazır olalım akşam yasıda tabi kandiller vesilesiyle mevlütlere gider kardeşlerimiz oralara gidelim ama o gün yani öyle mevlütlerde filan biraz meşgul olursak ne hala şöyle tamam mı çok güzel bir mecliste eğer dostlarla beraber olursak gayret olursa yani güzel şeyler yapalım da nasıl olursa olsun ama belki yalnız kalmak mı daha güzel bilmiyorum değerli kardeşlerim şöyle önce biraz kaza namazı kılalım o gün biraz Kur'an-ı Kerim okuyalım biraz efendim ee, Rabbimizi tesbih edelim, kelime-i tevhid okuyalım, kelime-i şehadet okuyalım, istiğfar okuyalım, Sübhanallah diyelim, Elhamdülillah diyelim, Allahu Ekber diyelim, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, hasbunallahu ve niyam vekil. Ne olursa tamam mı değerli kardeşlerim? İstiğfaran, sonra bilhassa salatu selam, bolca Resulullah'a salatu selam okuyalım inşallah o gecede Ki bizim salatu selam okumamız... Resulullah aracılığıyla Rabbimize yaklaşmamız demektir ki Resulullah aracılığıyla Rabbimize yaklaşan Rabbimiz asla reddetmez bunu bilesiniz. Salatü selam çok mühim bir yeri vardır hayatımızda. Zaten dedik ki bu ay Resulullah'ın ayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında çok oruç tutardı. Hatta öyle rivayetler var ki bazı yıllarda tamamını da tutmuş. Hani bazı hocalarımız derler ki ya bu üç aylar orucu diye bir şey yok. Niye öyle söylüyorsunuz yahu? Niye öyle söylüyorsunuz? Bırakınız Ümmet-i Muhammed tutsun bu orucu ya. Yani değerli kardeşlerim. Bırakın Ümmet-i Muhammed tutsun şu orucu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recebi Şerif'te de çok oruç tutarlardı. Bakınız elimde Buhari'nin e, evet e, Buhari ve Müslümin rivayet ettikleri bir radii şerif var. Resulullah Ramazan'dan sonra en çok orucu Şaban ayında tutarlardı. Hatta فَاِنَّهُ كَانَ يَسُومُ شَعْبَانَ kulluhu Bazen Şaban'ın tamamını da tutardı. Ama derdi ki ve şöyle buyururlardı. Gücünüzün yettiği kadar ibadet ve taat yapın. Yani oruç tutacağız diye de kendinizi zorlamayın. Gittikçe Şaban ayı yaza doğru geliyor. Siz bıkmadıkça Allah da bıkmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıydı. Ama ben gencim, işim müsait, gücüm yerinde. Hanım kardeşlerimiz mesela bizim evimiz müsait, ben tutabiliyorum. Tamamını tutmak istiyorum. Bırakın tutsunlar müminler tamamını tuttuğuna dair rivayetler var değerli kardeşlerim. Evet, vaktimiz tamamlanıyor. Allah razı olsun. İki sohbettir kardeşlerim. Bana uzun zaman veriyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Ama e, tabii ben de onların e, sınırını aşmamalıyım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle müjde ediyorlar. Yani o gün yalvaracağız. hasta gece şunu tembih edeyim değerli kardeşlerim. Geceye doğru geldik mi böyle? Tabii her şehrin e, fecrin tuluğu saati. Yani Oruç tutmaya başladığımız saat, imsak saati, fecrün tuluğu, işte sabah namazı vakti o saate kadar böyle gecenin sonuna doğru yaklaştık mı artık duaya yükleneceğiz. Uzun bir dua, ihlasla bir dua, samimiyetle bir dua. İltica ediyorum Rabbime, hepimize Rabbim o gün inşallah gönlümüze rikkat versin, gözyaşlarıyla Rabbimize yalvaralım. Önce kendimize dua. Ondan sonra en yakınlarımız, babalarımız, annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımıza ve yavrularımıza dua akrabalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, hemşehrilerimiz, Türkiye'miz, cennet vatanımız ve de bütün alemi İslam. Hatta bütün insanlık alemi için, bakınız Kafkaslarda sıkıntı var, Allah korusun bir hemen yakınımız. Bütün insanlık alemi için dualar, dualar, dualar, o duayı yaparız tamam mı değerli kardeşlerim? Bu gecede, bu gecede Cenab-ı Hak Hazretleri bütün müminleri affedecekmiş, bütün Ya Rabbi diyenleri affedecekmiş. Ancak diyor Aleyhisselatü Vesselam, şunları da söyleyivereyim, müşrikleri affetmez. Tamam mı efendim? Ee, sonra hasetçi, bozuk kalpli, nifakçı, anarşist insanları affetmez. Akraba ziyaretini kesmiş olanları affetmez. Resulullah bunları özellikle sayıyor. Onun için... Küssünüz komşuyla, akraba ile küslük, dargınlık varsa işte kandil güzel bir vesile. Bir hiç olmasa bir telefon açın, özür dileyin. Haklı siz bile olsanız kandilini tebrik edin, küslüğü oradan ortadan kaldırın değerli kardeşlerim. Sonra gururlu, kibirli o gecede de dua etmeyen, ibadet etmeyenleri affetmez. Ana ve babasına asi olanları Cenab-ı Hak affetmez. O geceye kadar gelip de o gece de tövbe etmeyip içki içmeye devam edenleri yine o gece Resulullah buyuruyorlar Rabbimiz affetmez. Tamam mı değerli kardeşlerim? Yani e, mesela adam öldürenleri ve tövbe etmeyenleri de Rabbim affetmez, affetmez böyle. Biz o gece istiğfar edeceğiz. Şirkin, küfrün dışındaki bütün günahları alemlerin Yüce Rabbi affeder. Yeter ki kul tövbe etsin, o günahı bıraksın ve de Ya Rabbi demeyi bilsin. İnşallah. Yeni sohbetlerde beraber olmak üzere diyorum. Duanızı istirham ediyorum. Kandilinizi şimdiden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak beraat gecesinde zaten e, affolunmanın beraatını, vesikasını ele almak anlamında beraat gecesi denilmiş. Şimdiden iltica ediyorum. Bu beraat gecesinde hakiki kulluğun beraatını elimize almayı Rabbim cümlemize nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Birbirimize o gecede de de bütün gecelerde de dua edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler efendim. Evet.